Kıymetli seyirciler, hepinizi saygı ve muhabbette selamlıyorum. Ben ve değerli öğrenci arkadaşlarım hep birlikte Peygamber ve Vesselam Efendimiz'i onun hadislerini ve sünnetini sizlere elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Gayret ediyoruz ama gerçekten çok yüksek derecede bir enerji yüklüyüz. Sizden Aziz Peygamber Aleyhisselam'ı elimizden geldiği kadar anlatmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ve yine inşallah bu bölümde de bu çabamızın bir ürünü olarak çok önemli bir konuyu ele aldık. Bu önemli konu mevzu hadisler yani Efendimiz adına uydurulmuş olan rivayetleri bu bölümümüzde sizlere elimizden geldiği kadar anlatmaya gayret edeceğiz. Ne anlatacağız bu bölümde? Mevzu hadisler nedir? Bunların İslam ümmetine vermiş olduğu zararlar nelerdir? İslam ümmetinin zihin dünyalarında bırakmış olduğu kötü etkiler nelerdir? Bunun yanında ...hadis bilginleri başta olmak üzere İslam bilginlerinin bu akıma karşı, bu furyaya karşı, bu felakete karşı, bu sele karşı... ...geliştirmiş oldukları yöntemler ve kurmuş oldukları, set çekmiş oldukları tedbirleri sizlere elimizden geldiği kadar anlatmaya gayret edeceğiz. Tabi biz her programda olduğu gibi yazısı idare eder bir arkadaşımızı tahtaya çağırıyoruz. Bu maalesef hiç değişmiyor. Bir ara değiştirmiştik ama yine aynı vatandaşla devam etmek durumunda kaldık. Safa bizlere her programın başında olduğu gibi bu dersimizin adeta içeriğini bir cümle halinde özelliğe, özetleyecek başlığı tahtaya yazıyor. Şimdi bugün Safa ya yazacağımız şey mevzu hadisleri yaymak Resulullah'a ihanettir. Mevzu hadisleri yaymak Resulullah'a ihanettir. Safan kardeşimiz yazmaya devam ederken biz de konumuza girmiş olalım. Aziz seyirciler, mevzu demek uydurulmuş demek. Yani peygamber adına uydurulmuş, ona söylettirilmiş, ona yaptırılmış gibi gösterilen rivayetlere biz mevzu hadis diyoruz. Mevzu deyince de haliyle anlaşıldığı üzere bunun peygamber aleyhisselamla bir alakası yok. Ama niye biz peygamber aleyhisselamla alakası olmayan bir şeye yine de hadis diyoruz? Bakın ben bir ifade kullanıyorum. Diyorum ki mevzu hadis. Mevzu uydurulmuş. Hadis ise peygamber aleyhisselama ait olan sözler. Peki biz niye peygamberle ilgisi olmayan bir sözü yine hadis diye tanımlıyoruz? Hadis bilginlerini bu soruya vermiş olduklarız kardeşlerim. Çok güzel bir cevap var. Diyor ki hadis bilginleri bir sözü veya fiili peygamber aleyhisselama isnat eden. Gerçekte öyle bir şey yok. Onu isnat eden insan iddia ediyor ki Şöyle bir iddiası var, bunu Peygamber aleyhisselam demiştir, bunu Peygamber aleyhisselam yapmıştır. Dolayısıyla onun iddiasına göre bu bir hadistir. Ama biz ne yapıyoruz? Onun başına uydurma ifadesini ekliyoruz. Diyoruz ki, hayır kardeşim bu Peygamber aleyhisselamın sözü değil, onun fiili değil. Bilakis bu onun adına uydurulmuş olan bir rivayettir. Dolayısıyla mevzu hadis ifadesini kullanmamızın amacı budur. Peki bu mevzu hadis dediğimiz bela, musibet, ümmetin başına gelebilecek fitnelerin en başında zikredilebilecek olan bu mesele nasıl başlamıştır diye bir soru soracak olursanız, öncelikle şunu ifade edeyim ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında böyle bir şey söz konusu değil. Yani Peygamberimiz zamanında bir insan Peygamberimiz adına bir şey uydurması asla mümkün değil. Zaten biz sahabe efendilerimizden, Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında bulunan, kutlu insanlardan bireysel hatalar olsa bile peygamber adına hadis uydurmalarını tahayyül edemeyiz. Zaten insan olarak bunu farz etsek bile Abdülbaki hani diyebilirsin ki ya hocam ya sonuçta bunlar insan yani sen bunlar peygamber aleyhisselam adına uydurmamışlardır diyorsun ama <gülüyor> bir insan olarak bunu yapmışlar yapmış olabilirler gibi bir soru zihninize hepinizin gelebilir doğru. <gülüyor> insan olarak yapabilir bunu değil mi? İnsan fıtratı itibarıyla yanlış yollara sapabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Elimizdeki bütün kaynakları değerlendirmek suretiyle, bütün ravilerle ilgili, hadislerle ilgili, kitaplarda geçen bütün malzemeleri bir araya getirmek suretiyle bu meseleyi tetkik ediyoruz ve sonucunda şuna ulaşıyoruz. Peygamber aleyhisselamın ashabından herhangi bir insanın peygamber adına bir şeyi nispet etmiş olması asla söz konusu değildir. Tarihen böyle bir şey sabit değildir. Dolayısıyla bizim bu tespitimiz Abdülbaki, bizim bu tespitimiz afaki temeli olmayan boşa, duygusal söylenmiş bir söz değil. Değil. Dolayısıyla bizim bu yönde hani kötü niyette yaklaşalım diyecek oluyorum ya hani kötü niyette asabın bu yönde peygamber adına bir hatasını arayalım. Peygamber adına uydurmuş oldukları bir yalan bulalım diye yola çıktığımızda evet, öyle çıkan Yola çıkan, yola giren insanlar olduğuna göre karşılarına onları tatmin edecek kesinlikle bir şey çıkmıyor. Bu çok önemli bir durumdur. Dolayısıyla şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Peygamber aleyhisselamın zamanında ashabı etrafında bu insanlardan herhangi birinin Peygamber aleyhisselatü vesselam efendimize bir şeyi söylemediği halde, yapmadığı halde nispet etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Aynı zamanda bu kıymetli arkadaşlarım söz konusu da olamaz. Niye olamaz? Düşünün Hz. Peygamber aleyhisselam hayatta, burada. Peygamber aleyhisselam buradayken, sen şimdi peygamber adına bir şey uyduracak olsan, o söz, o fiil sonunda adresi bulacak, doğru mu? Evet. Yani diyelim ki burada biri, seni göstereceğim de şimdi kötü bir örnek üzerinden gitmiş olacağız ama ne yapalım idare et. Şimdi bu diyelim o hadis uydurmuş oldu. Uydurmuş olduğu hadis sonunda diğer Müslümanlar tarafından da bilinecek. Ve bu söz sonunda Hz. Peygamber Aleyhisselam'a gidecek. E, Peygamber Aleyhisselam da kendisi adına böyle yalan söylenmesine tahammül edebilir mi? Sen devletin başta düzenini bozuyorsun, dini bozuyorsun. İtirak. Peygamber Aleyhisselam böyle bir töhmet, ihtira, e, iftira karşısında asla ümmetle daha Hatta sana şunu söyleyeyim. Böyle bir şey yapmış olsan var ya, yaşama mümkün nerede? değil ya. Medine'de nerede yaşayacaksın? Yani anlaşıldığı zaman oradan hemen tüymen kaçman, gerekiyor ama muhal farz kabrinden biz bunu bir senaryo olarak zikrettik. Böyle bir şey asla söz konusu Değil. değildir. Dolayısıyla biz aziz seyirciler biz ashab-ı kiram adildir diyoruz. Bizim sünni geleneğin kabulü budur bakın sünni geleneğin kabulü budur yani ashab-ı kiram adildir. Bu adil ifadesini derken de şunu kastediyoruz sahabe-i kiram peygamber aleyhisselam adına yalan uydurmaz. Bu sözün anlamı şu değil, sahabe-i kiram günahtan korumuştur, hiç hatası yoktur. Hayır. Bizim kastetmiş olduğumuz adil kelimesiyle onların peygamber adına yalan uydurmayacaklarıdır. Buna da mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bazı insanlar bu ifadeyi farklı bir şekilde algılıyorlar veya öyle algılamak istiyorlar. Sanki biz sahabeleri hatalardan tenzih ediyoruz. Bunlar günah işlemez, hep uçan kaçan insanlar. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Bu kabulü öncelikle zihin dünyamıza bir yerleştirelim. Şimdi peygamber aleyhisselam zamanında hadis uydurma faaliyeti kesinlikle söz konusu değil dedik. Kaldı ki peygamber aleyhisselamın kıymetli kardeşlerim peygamber aleyhisselamın hadisleri içerisinde en çok ravisi olan en çok sahabi tarafından rivayet edilmiş olan hadislerin başında men, kesebe men kesebe hadisi geliyor. Men hadisi şudur aziz kardeşlerim değerli seyirciler Türkçesini söyleyeyim.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 bize gelen rivayet ben kezebe aileyi kim benim adıma yalan uydurursa. 120 civarında ravisi var evet. Şimdi 120 civarında raviye rağmen ki hala sahabeler hayattayken yani bu mevzu hadis olarak isimlendirdiğimiz Peygamber Efendimiz adına hadis uydurma işlemini yapanlar nasıl böyle bir cürrette bulunabiliyor? Yani biz Peygamber Efendimizden 1400 yıl sonra yaşıyoruz. Hala ona karşı bir özlem duyuyoruz. İçimiz titriyor ismini duyduğumuzda. Evet. Peki bu adamlar sırf siyasi ideolojik neyse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 Hadis rivayeti açısından en çok korunan bu uydurucuların girmekte cesaret yol bulamadıkları beldelerdir. Evet. Tabi bu faaliyetler başlayınca, bu faaliyetler başlayınca insanlarda şöyle bir düşünce uyandı. Mesela başlı Ömer bin Abdülaziz olmak üzere halife ya bu nüfus de. ha nüfus böyle genişliyor. Bu malzemeler böyle ortalığı doldurmaya başladı. Bu sefer İslami hamaseti, hassasiyeti olan Bilginler ne yaptılar? Tedbir almaya başladılar. Hicri ilk asırdan itibaren benim bahsetmiş olduğum bu uydurma faaliyetleri başlayınca tedbir olsun diye de ya bu adamlar bu hadisleri rivayet ediyorlar. Kim bu adamlar? Güvenilir insanlar mı? Naklettikleri bu rivayetleri başka rivayet eden insanlar var mı? Bunu ne yapmışlar? teydini kontrolünü ortaya koymak için, tespit etmek için yoğun bir faaliyet içerisine girmişlerdir. O yüzden aziz seyirciler bu uydurma faaliyetiyle birlikte ilk asırdan itibaren çok yoğunluklu bir şekilde İslam alimlerinin yetiştiğini biz görüyoruz. Yani hayal edemeyeceğimiz kadar 1. asırda 2. asırda İslam ilimlere sahip çıkan Peygamber aleyhisselamın mirasını korumak için ravileri tanımaya, hadislerini sağlam bir şekilde toplamaya yönelik olarak pek çok insanın büyük bir gayret ve çaba içerisine girmiş olduğunu görüyoruz ve bu çaba Eskiden beri olduğu gibi onlar dönemde başlamış günümüzde de hala devam etmektedir. Hocam, evet, buyurun. E, biz hadis usulü dersi sağlık hocam. Hadis e, çeşitlerini öğrendik. Sahih hadis, e, hasen hadis gibi, zayıf hadis gibi. Mevzu hadis de bunlardan biri. Hazreti Peygamber'e ait olmayan hadisler. Peki bu e, hadis bilginleri sahih hadislerle mevzu hadisleri nasıl ayırt etmişlerdir? Ne gibi yöntemlere başvurmuşlardır? Ya bu kırık kaleli çok güzel bir soru sordu. Sen kaleli miydin, kalede mi okuyordun? kalede okuyorum hocam. He, Neresin? Kır Yozgatlı'yım hocam. He, Yozgatlısın, evet. O da Yozgatlı hocam. İki tane yönetmenimiz böyle iki tane Yozgatlı yan yana oturmak iyi bir şey değil, evet. Ben aralarına gireyim bir Karadeniz'de olarak. Şimdi Aziz kardeşim, ben az önce dedim ki, hadis bilgileri set olmuşlardır. Bu mevzu hadis rivayetlerini engellemek için ellerine gelen çabayı göstermişlerdir. Ne yapmışlardır? Yaptıkları temel işler var. Ben ana başlıklarını söyleyeceğim. bir. Ravileri tanımaya yönelik çalışma içerisine girmişlerdir. Yani hadisler geliyor falancadan filancadan şundan bundan. Bu adamlar kim? Bu adamlar güvenilir mi? Bunları kendi muhitlerinden sormaya başlıyorlar. Mesela sen ismi neydi? Halil. Halil. Oğlum Halil. Halil ne? Halil. Mesela Halil diyelim ki nasıl bir adam? Etrafındaki insanlar bunu nasıl tanıyorlar? İyi bir Müslüman mı? Yalan söyler mi vesaire? Bunu bu şekilde etraflarından tanımak suretiyle. Onunla ilgili bilgiler edinmeye başladılar. Bunu yaptılar. Ravilerle ilgili bilgileri topladılar. İkinci olarak senin sorun. Esas şimdi cevabı geliyor. İkinci olarak aziz kardeşlerim. Hadisleri değerlendirirken onları sıhhat testine metnini, hadislerin metnini sıhhat testine tabi tutmuşlardır. Ne demek istiyorum sıhhat testine tabi tutmak? Hocam Şunu, metnini mi senedini mi? Metnini. Yani bunu Hz. Peygamber Aleyhisselam der mi? Demez mi? Anladım. Çünkü... Hazreti Ayşe validemizden hatırlayın. Hazreti Ayşe validemizde bir peygamber tasavvur, bir peygamber anlayışı oluştuğu için bazen kendisine rivayet geldiği zaman Hazreti Ayşe o hadisi bilmese dahi Peygamber Aleyhisselam şöyle demiştir diyerek uyarmıştır sahabeleri. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselam nasıl konuşacağı, neler söyleyeceği ile ilgili olarak Hazreti Ayşe annemizde bir anlayış oluşuyor, bir melek oluşuyor. Şimdi hadisçilerde de Hazreti Peygamber Aleyhisselam hadisleriyle uğraşa, uğraşa, bunlarla yorla yorla. Onlarda bir meleke oluşmuş ve ortaya bazı kurallar ve kaideler koymuşlardır. Birinci, birkaç tanesini zikredeceğim aziz seyirciler. Bir tanesi, Kur'an'ı birinci ölçü olarak almışlar hadisçiler. Bilmiyorum. Ne demek birinci ölçü olarak? Hz. Peygamber aleyhisselam Kur'an'a aykırı bir şey konuşmaz. Olabilir mi böyle bir şey zine? Olmaz hocam. Niye olmaz? He. Çünkü Kur'an'a tabi hocam zaten imkansız böyle bir şey. Yani ne emredilirse onu konuşur ya. Çok güzel. Şöyle bir suçlama hiçbir zaman olmamıştır peygamberimiz için, bir müşrik az kardeşim, bir müşrik Peygamber aleyhisselama gelip şöyle dememiştir. Muhammed aleyhisselam. Sen şunu şunu söylüyorsun bize ama getirdiğin kitapta böyle böyle. Ne iş? Yani bu çelişki ne? Bakın Hz. Muhammed aleyhisselam peygamber olduğunu anlamak istiyor musun? Başka hiçbir şey arama. Her derste bir tane nokta yakalıyoruz. Bu derste de o olsun. Hakikaten peygamber aleyhisselamın nübüvvetini, peygamber oluşunu anlamak istiyorsan bu temel kriter sana yeter. Hiçbir müşrik peygamber aleyhisselama gelerek sen kitapta kitap olduğunu, Allah'ın kitabı olduğunu iddia ettiğin metinde şunu şunu diyorsun, kendin şunları şunlara yapıyorsun diyerek peygamber aleyhisselam asla suçlamamıştır. Hocam, bu nedir? Senin söylediğin tamamlayayım ondan sonra sana söz vereyim. Bu senin söylediğindir esasında peygamber aleyhisselam. Hocam kitabıyla getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerimle örtüşük bir insandır. Örtüşük. Peygamber'e uyumlu bir insandır. Dolayısıyla hadisçiler bunu bir kriter olarak kullanmışlardır. Peygamber aleyhisselam getirmiş olduğu kitaba aykırı davranmaz. Dolayısıyla herhangi bir rivayette doğrudan Kur'an'ı sarih nassına, sarih nassına bu çok önemli, sarih nassına yani farklı anlamlara muhtemel olmayan ifadesine aykırı olarak bir hadis geliyorsa hadisçiler demişlerdir ki kardeşim Hz. Muhammed Aleyhisselam kitaba muhalif olamaz. Dolayısıyla bu onun sözü değildir, fiili değildir. Buyur. Hocam peygamber efendimiz zaten e, peygamberliğinden önce de müşrikler arasında peygamberlik yaptığı zaman da e, biliyoruz yani Muhammed'ül Muhammed Emin olarak yani güvenilir ve dürüst olduğunu ee, bildiğimiz gibi müşrikler aynı zamanda Peygamber Efendimiz'e e, hem güvenilirliğini biliyorlar hem de Kur'an ve yaptıkları arasındaki çelişki olmayacağını bildikleri için öyle bir ithamda bulunmuyorlardı. Zaten. Tabii. Hocam bu şey var. Ee, batı kaynaklı bazı kitaplarda e, takip edilen, e, hala güvenilen e, büyük yüz adam e, listeleri yapıyorlar. Ve bu listelerde Peygamber Efendimiz her zaman birinci sırada. yani o Batı kaynakları bile olsa Peygamber Efendimiz'e her zaman doğruluğuyla, dürüstlüğüyle Adamlar birinci sıraya da koyuyorlar. Ya zaten bizim temel ölçümüz neydi? Hazreti Peygamber A.S. Mekke'de İslam'ı anlatmaya başladığında bir tane Allah'ın kulu geldi mi? Peygamberimizin alakayla ilgili bir şey dedi mi? Hayır. Es-sadiqü el-emin hocam. Yani cahiliye döneminde de Hazreti Peygamber o tepenin arkasında sahipti. ordu evet. var desem inanır mısınız? Şimdi az önce mesela o anlattığımız ile ilgili olarak arkadaşlar Kur'an'a muhalif olmayacağı Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hiçbir sözünün, fiilinin fakirlerden Allah razı olsun. Bu kuralı en çok işleten onlardır. Fakirler, bizim usul kitaplarında, fıkıh usulü kitaplarında Haber-i Vahid diye bölümler var. Burada Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın Kur'an'a aykırı bir şey demeyeceğini, niye demeyeceğini o kadar güzel teferruatlı bir şekilde anlatmıştır ki fakirler. Ama biz kendi gelen evimizden, kendi kaynaklarımızdan habersiz olduğumuz için, yani ulemanın ortaya koyduğu çabayı bilmediğimiz için, Hepimiz kendimizi bilmek, istemediğimiz. heh, bilmek istemediğimizden veyahutta ne yapıyoruz? Bunları göz ardı ediyoruz ve yükleniyoruz onlara haksızlık ediyoruz. Bu doğru bir şey değil. İkinci olarak uygulamış oldukları kriter nedir? Sahih olan sünnete aykırı olmaz. Sahih olan sünnete aykırı olmaz Hz. Peygamber'in hadisi. Nesih durumu hariç. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Sahabe-i Kiram, bakın az önce Kur'anla ilgili bir örnek verdim. Şimdi Sahabe-i ilgili diyeceğim. Sahabe-i Kiram'dan herhangi bir insan gelerek, Peygamber Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselam, Aşk. sen şunu istedin bizden ama geçen yıl, şimdi ne bu? Böyle bir suçlamada, ne Peygamber Aleyhisselam etrafındaki insanlardan ne de sahabeden gelmiştir. Ama nesih olayı çok farklı. Bir örnek vereyim daha iyi anlaşılması için. Ali seyirciler, bazen şartların gerektirmesi nedeniyle Hz. Peygamber Aleyhisselam sebebini de açıklamak suretiyle bakın, sebebini de açıklamak suretiyle önceki uygulamasını kaldırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bu nesih olayı vardır. Peygamber aleyhisselamın uygulamasında da vardır. Örneğin Peygamber aleyhisselam az seyirciler Medine hicret ettiği zaman peygamberimiz Kurban zamanı gelince kurbanlar kesiliyor. Peygamber aleyhisselam diyor ki hiç kimse kurban etinden üç günden fazla saklamayacak diyor. Peygamber aleyhisselam yasak getiriyor az seyirciler. Bir daha Üç günden fazla hiç kimsenin evinde kurban etinden bir parça kalmayacak diyor peygamberimiz. Yani bunun sebebi nedir peki? Biraz sabret. Anlatıyoruz da burada. Burada davul mu çalıyoruz? Evet. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhisselam Olsun. üç günden fazla kimsenin evinde kurban etinden kalmayacak buyuruyor peygamber aleyhisselam. Tabi peygamber aleyhisselam böyle buyurunca herkes ne yapıyor? Saklamıyorlar dağıtıyorlar. Sa et saklamıyorlar etleri dağıtıyorlar. Bir sonraki yıl oluyor. Bu sefer... Millet Hazreti Peygamber Aleyhisselam öyle demişti ya. Ne yapacağız? Etlerden de biraz saklamak istiyorlar. İşte yağını eritiyorlar, tulum yapıyorlar. O tuluma yağları koyuyorlar. Çeşitli formüller buluyorlar. Kurutuyorlar. Peygamber Aleyhisselam da bunu fark ediyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz diyor. Ya Resulallah sen diyor geçen yıl diyor böyle yasakladın bize. Biz de şimdi yani biraz et ayıralım istiyoruz. Yağından en azından olsun. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselam onlara şöyle buyuruyor. Hocam bak Peygamber Aleyhisselamın 40 kale Peygamber Aleyhisselam'ın büyüklüğünü anlayacağın bir başka nokta daha çıktı ortaya. Peygamber Aleyhisselam diyor ki onlar aziz kardeşlerim değerli seyirciler, geçen yıl diyor, kurban zamanı olduğu zaman diyor, Peygamber Aleyhisselam kurbanları, sahabiler, aziz kardeşlerim mescid-i nebevinin yanında musalla diye geniş bir arazi var orada kesiyorlar kurbanlar. Yani kurban kesim alanı uygulaması var Peygamberimiz zamanında. Şimdi orada kurban kesileceğini öğrenci diyor Peygamberimiz, o Medine civarındaki balnellerde yaşayan diyor aileler akın akın Medine'ye geldiler etlerden biz de nasiplenelim et yüzü görmüyoruz biraz et yiyelim. Ben onların durumlarını gördüğüm için diyor Hz. Peygamber Siz onlara da infak edin yani hep Kendinizi düşünmeyin bunu düşünerek Ben geçen yıl 3 günden fazla etleri saklamayın buyurdum. Ama bugün hamdolsun Peygamber aleyhisselam diyor Hamdolsun bugün öyle bir akın yok yani kurban zamanı Medine bir akın söz konusu değil Dolayısıyla o normal hani akrabalara, komşulara biraz dağıttıktan sonra onun dışında kalanı kurutabilirsiniz. İşte başka şekilde değerlendirip saklayabilirsiniz diyor. Dolayısıyla burada ne yapıyoruz biz? Bu örneği zikrettim. Nesih olay hariç Peygamber Aleyhisselam'ın sözleri arasında bir çelişki olmaz. Araplar çok zeki insanlar arkadaşlar. Yani öyle bir şey olsa Peygamber Aleyhisselam hemen yakalanırlardı. Yani hiç asla, asla affetmezlerdi. Evet bir şey tamam, Nesih olayına yani e, tam telaffuz edememiş olabilirim. Kabir ziyaretlerinin önce yasaklanıp sonra serbest bırakılmasını da örnek verebilir miyiz? Sen baya bir e, zeka, <gülüyor> <Evet, gülüyor> zeka imaresi... Sebebiyeti de ilk başta hala e, puta tapma, kabre tapma Sen gibi... Sen cevabını ver. Evet. Cahili <gülüyor> evet. döneminde. İslamiyet ilk geldiğinde kabir ziyaretlerinin yasaklanmasının sebebi cahili adetlerindeki kalıntılardan e, mütevellit. Kabirlere gidip, kabristanlara gidip yanlış işler yapıyorlar. Ama tevhid bilince oturunca... oturunca... Kabristanlara gidin ve ahireti hatırlayın. Yani Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselam kendisi de kabir ziyareti yapmaya başlıyor bildiğiniz gibi. Mesela Hazreti Hamza'nın evet. kabrine gidiyor Peygamberimiz. Yani Cuma günleri gittiği rivayetlerde geçiyor. Evet şimdi biz hadis bilgiler neler yaptığından bahsediyoruz. Üçüncü olarak arkadaşlar aklı kullanıyor hadis bilginleri. Aklı kullanıyorlar. Ya yani Akıl derken de neyi kastediyoruz burada? etki altında kalmamış farklı akımların düşüncelerin etkisinde kalmadan şekillenmemiş akıldan bahsediyoruz yani Kur'an ve sünnet tasavvurun oluşturduğu bir akıldan bahsediyoruz. Rasyonalist bir akıldan bahsetmiyoruz yani kıyamet var mı cennet var mı cehennem var mı melek var mı yok mu bunlar İslam düşüncesi içerisinde oturduğu zeminler var dolayısıyla İslami bir bakış açısına sahip olan akıl çerçevesinde ne yapmıştır muaddisler fakirler bir kısım rivayetleri değerlendirmişlerdir hatta Hatta çok ilginç bir şey, tarihçiler bile değerlendirmişlerdir. Ben size çok ilginç bir örnek vereyim. Aziz seyirciler i̇bn Haldun diye meşhur bir tarihçi bilginimiz var. Bildiğiniz gibi onun mukaddimesi var. O mukaddime mutlaka esasında herkesin okuması lazım. Yani dini ilimler alan, almayan, herkesin kütüphanesinde bu kitabın bulunmasına fayda var. Şimdi bu kitabında yani akla rivayeti vurarak teste tabi tutmakla ilgili bir örnek veriyorum ya. Burada bir şey zikrediyor i̇bn Haldun diyor ki, Mesudi'nin Murucu Zevb kitabında geçiyor bu. Büyük İskender şöyle bir rivayet alıyor bu ee şeyden Mesudi'den. İbni Haldun daha sonra bunu değerlendiriyor. Büyük İskender, İskenderiye'yi inşa etmek ister. İskenderiye şehrini. Çağırır diyor heykeltıraşları, mimarları. İşte sahil boyundan başlarlar inşaatlara. Tam diyor inşaatlara başladıkları zaman diyor şeyden denizin içerisinden acayip böyle yaratıklar çıkarlar. Bu binaların, yapılan binaların üstüne cumburlop atlarlar. Bunları para parça yapıp tekrardan suya. Tabi Büyük İskender acayip canı sıkılır. Büyük İskender ya bu, der ki, devam. İkinci kez tekrardan inşaata başlarlar. Bu sefer bir müddet belli bir, bir aşamaya geldikten sonra tekrardan bu yaratıklar suyun içinden çıkarlar, tekrardan saldırırlar. Bunlar perim parça yaparlar, ondan sonra tekrardan suya Büyük İskender bakar ki, ben bu işte baş edemeyeceğim ya, bir çözüm bulmam lazım. Der ki, bana camdan bir fanus hazırlayın. Camdan bir fanus. O fanusun içerisine kağıt, kalem koydurur, kendisi de cam fanusun içine girer, beni denize sarkıtın, der. Mesudi bu şekilde anlatıyor. Allah. Beni denizin içine sarkıtın, der. O iner denizin içine. O yarattıkları orada görür, onlara bakarak onların şekillerini çizer. kalem Kağıt var ya yanında. Çizer, sonra onu sudan çıkarlar. Çağırır heykel tıraşları. Der ki, sahil boyuna şimdi Evler yapıyorlar da, şimdi der sahil boyuna bu heykelleri yapın. Aynı yaratıkların şekillerinde. Heykel tıraşlar bunları yapar. Sonra der ki arka planda inşaatlara başlayın. Binalara. Tam inşaatlara başlarlar. O yaratıklar tekrar sudan çıkarlar. Ama bir çıkarlar bir bakarlar ki karşılarında kendileri gibi yaratıklar. Bunu görünce korku hop! Tekrar. Geri. Böylece inşaatı bitirir. Şimdi bunu i̇bn Haldun hocam o büyük bilgin değerlendiriyor. Diyor ki böyle bir şey olamaz diyor ya. Niye olamaz diyor? Birincisi diyor, oksijeni bilmiyor ama. Diyor biz hamama gidiyoruz diyor İbni Haldun. Hamama gidiyoruz. Hava diyor çok buharlı olunca diyor hamamın içerisinde içerisi biz diyor nefes alamıyoruz. Razı Kendimizi ol. dışarı atıyoruz. Peki diyor o Büyük İskender diyor o cam can nasıl nasıldır alalım. diyor. İkinci bir örnek daha veriyor. Bu daha hoş. Diyor ki su çıkarmak için kuyular kazılıyor diyor. Bazen diyor aşağı indir, indirdiğimiz insan kuyuyu kazmak için orada nefessiz kalıp ya ölüyor ya ölecek hale geliyor. Peki Büyük İskender diyor, o can fanusunun içerisinde o kadar nasıl durdu? Yaratıklar nasıl saldırmadı benim aklıma düşünüyorum. Üçüncü da olarak üçüncü olarak yakaladığı şey şu, diyor ki hiç bir kral diyor halkının gözünden kaybolmaz. Eğer kaybolursa diyor hemen isyan çıkar diyor. Alaşa. Hemen alaşağı ederler yerine başka. O kadar adamı varken niye ha. kendisini? Evet. Yok. evet bir de o var. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Yani hadisçiler olsun, tarihçiler, bütün İslam bilginleri rivayetleri değerlendirirken, özellikle bu mevzu rivayetleri değerlendirirken çeşitli kriterler kullanmışlardır. Tabi mesele başka örnekler de var ama zamanımızın dar olması sebebiyle bunlara Konukla girmiyorum. Konuyla bağlantılı genel bir sorusu sorabilir miyim? Yani evet, sor bakalım. Konumuz oca mevzu, mevzu hadisler, mesela biz baktığımız oca mevzu hadislerin e, İslam e, ümmetine ne tür bir zararları olmuştur? Yani genel bir soru oldu, olarak oldu ama. Sen o soruna döneceğim şimdi, ama dönmeden yine bir arkadaşlar soracağım, ne sormuştu diye. Eyvallah. Şimdi arkadaşlar, başka neler kullanıyor mesela muhaddisler? İslam ümmetinin belli konularda icma etmiş olmasını kriter olarak kullanıyorlar. Tamam, bunun yanında ravilerle ilgili durumlarda rivayetleri kabul ederken veya reddederken kriter olarak kullanıyorlar. cer tadil diyoruz biz buna, <gülüyor> ravi güvenilmez bir insansa istediği kadar güzel bir şey rivayet etmiş olsun, hiçbir kıymeti yok. Yani İslam'ın temel akidesiyle, inancıyla çelişmese bile adam yalancıysa azizim onun rivayetine asla itimat edilmez. Buhari'nin hocam atını kandıran adamdan hadis almaması olayı. O bizim kaynaklarımızda geçiyor. Yani bu derece hassasiyet göstererek, yalan söylüyorsa bir insan hocam o başka şekillerde de başka insanlara da yalan söyleme imkanı olabilir diye ihtiyaten böyle bir yol benimsemişlerdir. Şimdi söylemek istediğim şey şu. İslam bilginleri ilk asırlardan itibaren bunu bu kriterleri hadisleri değerlendirme, mevzu hadislere karşı cephe olma çabası içerisine girmişlerdir ama özellikle arkadaşlar bizim bu duraklama dönemi dediğimiz 15. 16. 17. 18. asırlardan itibaren hakikaten bu alanlarda bir boşluk olduğunu söylüyoruz ama 20. asra geldiğimizde 20. Asra geldiğimizde Ahmet Muhammed Şakir, Nasürtdin Elbani, Şuayb Arnavut, Muhammed Avvame, Abdülfettah Ebu Güdde gibi İslam bilginleri bu alana tekrardan girmişlerdir ve Saniye hadislerin zayıflardan ve mevzulardan ayrılması için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir ve bu alandan seyirciler pek çok çalışmalar yapmışlardır. Muhammed Avvami hocamız da şu an belki bir 5-6 yıl oldu Türkiye'mizde yaşamakta Allah kendisine hayırlı uzun ömürler versin diğerleri vefat ettiler ama geriye pek çok çalışmalar bıraktılar. Mesela Şuhab Arnavut Hoca geriye 320 cilt kitap bıraktı. Daha 320 kitapları. cilt kitap bıraktı. Bu kitaplarında ne yaptı? Hadislerin sıhhatiyle, zayıflığıyla ilgili bir takım ölçüler verdi. Durumlarını ortaya koydu. Yani hakikaten hadis ilmi tekrardan te hadis ilmi tekrardan, özellikle de mevzu hadislerine karşı cephe olma, sağlam durma anlayışı İslam ümmetinin tekrardan gündemine girmiştir. Hamdolsun Allah'a gerçekten böyledir. Yani bir bilinç oluşmuştur yani İslam dünyasına baktığımız zaman böyle bir bilinç oluşmuştur. Şimdi senin sorunu dur bakayım bu yozga, sen ne sormuştu? Hocam ben bu sefer not aldım. Sana geleceğim nereden biliyordun? Sen söyle. Ne <gülüyor> Hocam mevzu hadislerin yani İslam'a ne kadar zarar verdiğini yani ne gibi zararlar olabileceğini sordu arkadaşımız. Çok güzel. Arkadaşlar şunu ben söyleyeyim sizlere bu bizim sapık olarak yani El sünnet çizgisi dışarısında tarif ettiğimiz bitat mezheplerinin ortaya çıkması, bunların düşüncelerinin şekillenmesinde %90 oranında etkili olan nedir? Maalesef mevzu, hadis. mevzu hadislerdir. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi Kur'an'dan kendilerine doğrudan yaslanacaklar bir mezhbet bulamadıkları için bunlara yaslanmak suretiyle kendilerine yol bulmaya çalışmışlardır. Yani inanç dünyamızı çok etkilemiştir. Hala da etkilemeye devam etmektedir. Mesela Mehdi ile ilgili bir kısım mevzu hadisleri kullanarak insanlar kendilerinin Mehdi olduğunu söylüyorlar. Diyor ki mesela Mehdi'nin adı şu olacak işte boyu postu bu olacak ben de bu vasıflara uyuyorum. Ya ben kendim demiyorum bak Peygamber aleyhisselam beni tarif etmiş ne yapabilirim ki. Evet. Bu şekilde günümüzde bile tabi halkımızın saf temiz o dini bilgilerin az olmasından da istifade edilmek suretiyle Peygamber aleyhisselam mevzu hadisleri vasıtasıyla istismar edilmektedir ve Şöyle bir zarar da oluyor. İnsanları dünyadan uzaklaştırarak, dünyadan kopararak başka bir aleme taşıyorlar. Mesela sizin yaşınız el vermez. Bizim zamanımızda işte kıyamet kopacak. Herkesi Amik Ovası çağırdılar. Amik 2012 Ovası'na çağırdılar. Amikovasına gidelim. Ya bu kıyamet Ayetli kopacak dediler. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ha, bu nedir? İşte bu nedir? Hakikaten Müslümanlar Dumora uğratmak, Müslümanlar dünyada varlıklarını kaybetmelerini sağlamak. Ve Müslümanların eski güzel günlerine dönmelerini engellemek için bulunmaz bir nimettir bu. İnsanları lüzumsuz aslı aslar olmayan şeylerle meşgul etmek suretiyle dünya gündeminde Müslümanları çekiyorsunuz. Hakikaten bu bahsettiğiniz gibi mevzu hadisler İslam ümmetinin en çok enerjilerini arkadaşlar bakın. Enerjilerini başka lüzumsuz alanlara sarf etmelerine sebebiyet verdiği için çok büyük zarar vermiştir. Fitneyi Ama, atıp çekiliyorlar hocam. Olan biten budur. Bazıları da aziz kardeşim, bazıları da işine geldiği için bunları kullanmak suretiyle ne yapıyor? Nasıl olsa kontrol yok. Sen şimdi cemaati topluyorsun etrafında, bir kitle topluyorsun onlara ne anlatırsan onlar hocamız büyük bir insan diyerek sizi dinliyorlar. Ama sormak akıllarına gelmiyor çünkü dini bilgi, birikim az olduğu için bizim insanımız da olmakla birlikte. Dolayısıyla bu inhiraf hatta anında hadis uyduruyor mesela. Anında hadis uyduruyor. Öyle hadisler uyduruluyor ki zamanımızda aziz kardeşlerim, ben hani işimiz hadisçilik olduğu için arıyorum. Mevzu hadis kitaplarında <gülüyor> geçmiyor. Yani uydurulan hadis mevzu hadis kitaplarında bile yok ya. O da, Adam çünkü spontane anında uyduruyor. Da, onlar için ayrı hocam. bir kitap yazmak gerekiyor. Güncel uydurma hadisler kitabı diye. Hakikaten. Bekliyorum. Ama işin kötü tarafı, işin kötü tarafı bu insanlara sorduğunuz zaman bu insanlar Allah'ın dinine hizmet ettiklerini, Müslümanları doğru yola sevk etmeye çalıştıklarını ve ehl sünnet üzere bulunduklarını da bir taraftan da söylüyorlar. Hakikaten biraz üzülülecek, ağlanacak bir durumumuz var, evet. Yani eğri eğri cetvelle düz çizgi çizilmez ama. Kesinlikle, kesinlikle evet. Şimdi bir de şunu söyleyeyim, bu mevzu hadislerle ilgili mutlaka anlatmam gerekiyor. Arkadaşlar, aziz seyirciler ülkemize de düşülen en büyük hatalardan bir tanesidir. Şimdi mevzu hadislerin baş tarafında senet dediğimiz isimler zinciri var. Yani neyi kastediyorum? Diyelim ki ben bir hadis uyduracağım. Ben şunu yapıyorum, hadis uyduracağım ya. Benden insanlar mutlaka bu hadisin peygamber aleyhisselama uzanan raviler zincirini istiyorlar. Ben dedim ki Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bana soruyor insanlar, nereden duydun, kimden duydun, nasıl duydun? Ben diyorum ki bana bunu Bakir rivayet etti. Sonra diyorum Abdülbaki Osman'dan aldı. Osman Mehmet'te Mehmet Hasan'dan Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a kadar getiriyorum. Hazreti Peygamber'den önceden bir sahabe adını mecburen zikrediyorum. Az seyirciler buna lütfen dikkat edelim. Mecburum ben bir sahabe adını zikretmeye. Çünkü sahabe adını zikretmesem. O duymadıysa kimse duymamıştır. O zaman diyecek ya beni dinleyen sen tabiinden Hazreti Peygamber'e atlamışsın. Sahabeyi zikretmemişsin. O zaman bu hadis sağlam değil. Dolayısıyla hadis uyduran insan, mevzu hadis uyduran insan mutlaka Ravi'ler zincirinde sahabe adını zikretmek durumunda. İşi kitabına uyduruyor yani. İşi kitabın, bravo, bravo. İşi kitabına uyduruyor. araya çalan. Ama bizim göz ardı ettiğimiz şey şu aziz kardeşlerim. Ya. Şimdi özellikle ülkemizde Ebu Uğur'un adı uydurulan hadislerde daha fazla geçer. Çünkü çok hadis rivayet eden sahabe olduğu için onun tahkiki adı istismara, zor heh, tahkiki zor olduğu için istismara daha açık olduğu için hadis uyduran insan Ebu Uğur'un adını görüyor orada. Şey yapıyor, koyuyor. Şimdi günümüzde bu hadisleri değerlendiren insan diyor ki, bunu Ebu Hureyre uydurdu aşağı aşağı. Ya niye düşünmüyorsun, bunu ben enbiya uydurdum, seni de zikrettim, bunları da zikrettim, bunlar adına da esasında uydurmuş oldum, Ebu Hureyre adına da uydurmuş oldum. Peki, Ebu Hureyre'den sonra Peygamber aleyhisselamın adı var. Çünkü senedi tamamlaması lazım, Hz. Peygamber şöyle buyurdu diyecek. Orada niye demiyorsun bunu Peygamber aleyhisselam uydurmuştur? Diyor musun? Diyemiyorsun. Niye peygamber aleyhisselam'ı tenzih ediyorsun? Peygamber uydurmaz. Kendi adına bir şey uydurmaz. Yani saçma sapan bir şey demez. Peki o zaman niye peygamber aleyhisselam'ı arkadaşını sahibi itham ediyorsun da? Ya bu hadisi uyduran insan onun adını da oraya konumlandırdı şeklinde bir cevap niye üretmiyorsun da kötü niyetli yaklaşıyorsun? O yüzden bizim hadisçiler mevzu hadisleri topladıkları kitaplarda hadis kardeşlerim. Onlar konularına göre tertip etmişlerdir. Pek çok az seyirciler mevzu hadisleri bir araya getiren hadis kitapları var. Bunlara baktığınız zaman orada sahabe olan zikrederler ama hiç bir tanesi sahabeyle ilgili tek kelam evet. etmez. Çünkü bilirler ki bu sahabe adildir. Yalandan Bilmez. münezzehtir. Adil bir insandır. Peygamber Aleyhisselam Sali. Sali. adına yalan takla. söylemez. Şunu da söyleyeyim ondan sonra soru sorun ya. Aziz Erce, burada bir şey daha hatırlatmam gerekiyor. Şimdi biz İslam alimlerinden hepsine elbette ki çok fazla bizim hürmetimiz var. Ama şunu unutmayalım, her alanın uzman insanları var. Her alanın uzman insanları var. Hadisçiler var, fakirler var, işte sufiler var, müfessirler var, kelam alimleri var. Dolayısıyla bir alanda müteassız olan bir insan, müteassız olan bir insan, hadis alanının uzman olmadığı için kendi kitabında yazmış olduğu kitabında hadisçilere göre zayıf veya mevzu olan bir kısım hadisleri zikretmiş olabilir. Bu normaldir. Normaldir derken bunu yani kabullenelim anlamında söylemiyorum. Bir örnek vereyim. Mesela İmam Gazali bizim başımızın tacıdır ve onun İslam. İslamdır ve onun kitabının bir benzeri de günümüze kadar ihya yazılamamıştır. Evet. Kimse İhya'nın bir benzerini yazamamış. Ama ihya'yı açtığımız zaman ihya'yı açtığımız zaman hadis bilginlerinin kriterlerine göre, bakın embiyanın kriterlerine göre demiyorum. Hadis bilgilerini az önce zikrettiğim Kur'an'a muhalefet, sahih sünnete, işte akla, tarihe vesaire, Bir takım kriterler uygulamak ve ravilerin de göz önünde bulundurmak suretiyle ihya'daki rivayetlerin bir kısmının sıhhat açısından sorunlu olduğunu söylüyorlar. Biz sevdiğimiz insanların bakın Gazali olabilir veya da bu asırda veya yüzyıl içerisinde yaşamış olan başka bir sevdiğimiz bilgin de olabilir. Onların kitaplarında da bakın onların kitaplarına da benzer hadisçilerin kriterlerine göre sayı gözükmeyen rivayetlerle karşılaştığımız zaman bizim yapacak olduğumuz şey şudur biz Peygamber aleyhisselamın yanında konumlanmak durumundayız. Yani şunu demek istiyorum sevdiğimiz bir insan kitabında mevzu rivayet zikretmişse veyahut da çok sıkıntılı bir rivayet aktarmışsa biz ne olursa olsun o bizim sevdiğimiz bir insandır diyerek Peygamber aleyhisselamı bir tarafa koyarak onun yanında yer alamayız. Bizim imamımız bir tanedir. Sevdiğimiz insanlar olabilir o da bizim imamımız olabilir ama baş imamımız Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla bize düşen şey şudur. Bir insanın ne kadar güzel büyük bir bilgin olursa olsun kitabında hadisçilerin bakın hadisçilerin kriterlerine göre uygun olmayan bir rivayet gördüğümüz zaman edeplice o büyük insanın konumuna da zarar vermeden onu tahkir edici ifadeler kullanmadan ben ne diyorum bak İmam Gazali Hücretül İslam diyorum değil mi? Yani onun büyüklüğüne asla bir halil getirmeme gayret ediyorum. Ama biz bunu yaparken de şunu yapıyoruz. Hadis bilginlerde bu dine hizmet etmişlerdir. Arkadaşlar yani sen mesela sevdiğin insan nasıl Allah'ın dine hizmet ettiyse ki öyledir. Ama unutma ki hadis bilginlerde bu dine hizmet etmek için bu çabayı ortaya koymuşlardır. Dolayısıyla alanın uzmanı olan bilginlerin değerlendirmelerini esas almak suretiyle sevdiğimiz insan kim olursa olsun. Onun kitabında geçen rivayeti biz hadisçilerin kriterlerine göre değerlendiririz. Bu o insanın konumunu arkadaşlar asla küçültmez. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Ali vesselam efendimizi az seyirciler. Herkesin önüne almamız lazım. Onun hukukunu herkesten fazla korumamız gerekiyor. Biri bir şey Ben hocam, sor soracak mınla. Sen miydin? O? Evet. Evet. Hocam şimdi diyelim işte ben bir kitap okuyorum. Ya, okudum okudum bir denk geldim ki işte peygamberimize isnat edilen bir hadis var. Bakıyorum ki altta e, bu hadisin kaynağı belirtilmemiş. Ben ne yapacağım şimdi? Evet, işin zor. <gülüyor> i̇şin zor. <gülüyor> bir kere yapacağın şeyi söyleyeyim. Hemen bunu millete göndermeyeceksin. Bizim ülkemizdeki zafiyetlerden bir tanesi duran. Sosyal medyada yayarız hemen. Sosyal medyada yayarız hemen. Hiç bakmadan. Hemen görüyorsun şey. mesela bir hadis altında Hazreti Muhammed Aleyhisselam. O hemen, günün cumasında yayılıyor hocam. Hemen bunu arkadaşlarıma gönderir. Böyle bir şey olmaz. Sen şimdi bir ayet diyelim ki. Peki hocam bir bunu cümle yap, gördün. Bunu yapmak Altında cümle diyor cümle ki mi? ayet. Sen bunu gönderir misin? Ayet. Ne ayeti? Nerede geçiyor? Hangi surede? Hiç sen gördün mü? Mesela ayet paylaşıp da sure ve ayet numarasını yazmayan mutlaka görüyorsun. Evet. Değil mi? Dikkat edin buna bakın. Ayet paylaşırken evet. insanlar Ayet numarası ile sure ismini yazıyorlar, buna dikkat ediyorlar. Peki Hz. Peygamber hadislerine ne oluyor? Bizim işimiz nedir burada? Bizim de önce bir tefsikiyet dediğimiz kaynağını nerede geçiyor bunu bir önce belirlememiz gerekiyor. Ne yapacaksın? Mesela sen diyelim ki İlahiyat öğrenci, tamam, herkes senin gibi İlahiyat okuyan öğrenci değil. Dışarıda olan bir insan, diyelim ki böyle bir rivayet gördüğü zaman önce sana az önce söylediğim bu prensibi kendisine şiar edinecek. Önce bunu insanlarla paylaşmayacak. Çünkü aslı olmayan mevzu bir rivayetin Hz. Peygamber'e iftira edilmiş olan bir sözün yayılmasına sebebiyet verir. Ve bu dinin, bak sen inançla ilgili sordun, bu dinin bozulmasına sebebiyet verebilir, aracılık edebilir. Dolayısıyla buna dikkat etmesi gerekiyor. İkinci olarak ne yapacağız? Ölümüze böyle bir rivayet geldi. Hocam yapılacak olan şey basit esasında. Türkiye'de 105 tane ilahiyat var. Bu ilahiyatlar sadece hadisçiler değil, oradaki Hocalarımı bütün hocalarımız bu hususlarda yetkilidir. Yani günümüzde kullandığımız bir de puramlar var. Hadis kitaplarını böyle puramlar vesilesiyle kullanıyoruz. Onlara sormak suretiyle onlardan makul cevaplar alabiliriz. Hangi yerde geçiyor, hangi kaynakta geçiyor bu tedbiri almak o kadar zor değildir. Yani aziz seyirciler yapacak olduğum şey nedir biliyor musunuz? Peygamber aleyhisselamın sözü peygambere ait olması lazım. Peygamber aleyhisselamın sözü peygamber aleyhisselama ait olması lazım. Bunu kaynağından test etmeden, en azından güvenilir bir insandan öğrenmeden başka insanlarla paylaşmamalıyız. Ve kaynağa geçmiyor. herhangi bir kitapta, diyelim ki büyük bir insanın kitabını okuyorsun. Orada Hz. Peygamber şöyle buyuruyor, diyebilir. Bak, büyük bir bilgindir, tamam saygı duyarız. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendim diyebilir. Ama biz onun şöyle buyuruyor sözünü kendimize ölçe alamayız. Bizim yapacak olduğumuz şey, nerede buyuruyor? Bunun kaynağı Neresidir? Bizim öğrenmemiz gereken şey budur. Aziz kardeşler. Evet. da Hazretleri emin olmadığımız süreci yaymayacağız. Hocam sen şimdi az önce dedim ya sana mevzu bir ayet uydursa haşa. Paylaşır mısın bunu ya? Öndürsem seni yapmazsın. Peki niye hadisi araştırmıyorsun, tetkik etmiyorsun? Peygamber e sen bunu demiş mi dememiş mi diye teyit etmeden bunu millete gönderiyorsun? Evet hocam yanlış bir şey düşünüyorum. Ebügüddü Hazretlerinin e, işte kitap kitabında yani sizin de çevirisini yaptığınız kitaplarda şöyle bir e, bahis vardı. Hadisleri zikretmiş bir konuyla ilgili öğretmen e, Peygamber Efendimizin öğretmen ile ilgili hadisleri zikretmiş. Ama e, Ebügüddü'nün e, burada şey var açıklaması var diyor ki e, evet bu hadisler zikredilmiş ama bunların e, tam e, sahihliği doğru değildir. O yüzden bunları e, şu şekilde e, a, vermeye çalıştık diye açıklamasında yapıyor mesela. O çok güzel bir şey. Hocam, şimdi, öz eleştiri tabi, şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi kaynak, dedik ya, şimdi bazı kaynaklar var, kaynak değil. Şimdi keşfül hafa diye mesela geçiyor kaynaklarda ama keşfül hafa kaynak değil ki, temel kaynak değil. Yani o halk etrafında, halk arasında dolaşan hadis diye bilinen e, sözlerin. meşhur sözlerin. rivayetlerin bir kısmı yalnız hadis. Evet. O da diyor onu, bunlar hadistir diyor. Yani o kitapta geçen hadislerin bir kısmı sen dediğin gibi mevzu ama bir kısmı da sahihtir. Peki keşfül hafa kaynak atıyor. olur mu hocam? Olabilir. Eyvallah. Olabilir. Ama oradaki vermiş olduğu kararı mutlaka söylememiz lazım. Tamamdır. Sevgili seyirciler zamanımız bitmek üzere şunu da söyleyip tamamlayayım inşallah. Ülkemizde ülkemizde şöyle bir sıkıntı var bu mevzu hadislerle ilgili. Bunu mutlaka söylemem icap ediyor. Şimdi klasik Arapça kitapları açıp orada bu yüksek bir bilgindir. İslam alimler ilimlerinde şöyle büyük bir uzmandır diyerek. Geçmiş ulemanın kitaplarında gördükleri ibareleri veya hadisleri. Doğrudan insanlara anlatmak çok sıkıntılı bir durumdur. Aziz kardeşlerim, Arapça yazılmış olsa da bir kitap, orada Hazreti Peygamber aleyhisselama nispet edilmiş olan söz, Gerçekte Hazreti Peygamber'in sözü olmayabilir. Buna lütfen dikkat edelim. Dolayısıyla halka dinimizi anlatan hocalarımızdan istirham ediyorum. Arapça gördüğünüz kaynaklardaki her hadisi, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur diye insanlara aktarmayın lütfen. Yapacak olduğumuz şey bellidir. Falanca alimi, filanca alimi kitabında geçen rivayet hususunda hadis bilginleri ne demiştir? Hadis bilginlerin hakkını da biraz koruyalım ya. Ya yani bu insanlara da biraz saygı göstermemiz gerekiyor. Tamam, sevdiğim bir insandır o kitabını okumuş olduğun insan. Ama o kitabında zikretmiş olduğu rivayet, gerçekte Hz. Peygamber aleyhisselama ait olmayabilir. Dolayısıyla onu hadisçilerin kaynaklarından, kitaplarından, teyit etmeden onu peygamber aleyhisselama nispet ederek seni dinleyen insanlara geniş halk katmanlarına bunları aktarmak mevzu hadislerin maalesef ülkemizde yayılmasının temel nedenlerinde bir tanesidir. Bakın biz belki samimi ve iyi niyetle samimi ve iyi niyetle Allah'ın dininin tarif edilmesine su taşıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Yani size aziz kardeşlerim size Allah'ı ve Resulü'nü ve dinini sevdirmek için sahih hadisler yetmiyor mu Allah'ınızı seversiniz de gidiyorsunuz hadisçilerin hiç değer vermedikleri mevzu veya ona yakın kabul ettikleri rivayetleri yaslanmak suretiyle dini insanları anlatmaya çalışıyorsunuz. Bizim buna ihtiyacımız yok aziz kardeşlerim. Değerli seyirciler bir oturumun bir meclisin daha sonuna geldik. Yönetmenin bizi uyarmasıyla mecburen bitirmek durumunda kalıyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere hoşça kalın.